Gel mi, mi? Ölümünün 400. yılında... ...Kıvrak Zekanı Prensi Cervantes... ...yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan... ...Jale Parla. ile Don Kişot... ...en çok da... Dulcinea Del Toboso yüzünden... ...kavga ederler. Sancho'nun... Dorethea'nın uydurduğu Prenses Miko ona hikayesine inanması onun saf dilliğini gösterir. Ama elbette müthiş fırsatçı bir saf dilliktir bu. Çünkü Sancho artık efendisinin bu prensesle evlenmesini ve kendisine vaat ettiği valiliği bir an önce vermesini istemektedir. Bunun için Don Quixote'a ilginç bir teklifte bulunur. Bu prensesle evlenip Dulcinea'yı da cariye olarak almasın. O kadar kızdırır ki efendisini bu, Don Quixote ancak Doretea'nın araya girip Sancho'ya özür diletmesiyle yumuşar. Ve silahtarlı şövalye böylece barıştıktan sonra oturup Sancho Panza'nın El Toboso'ya yaptığı ziyaretten söz ederler. Çünkü Don Quixote heyecanla Sancho'nun Dulcinea'yı ziyaretinden ne haberlerle geldiğini beklemektedir. Tabii ki Sancho böyle bir ziyaret yapmamıştır çünkü Dulcinea ya Del Toboso diye biri yoktur. Ama bakar ki efendisi her şeye inanmaya hazırdır, o da kolaya kaçar ve uydurur. Ama uydururken dalgasını da geçer. Efendisinin, vardığında o güzeller güzeli ne yapıyordu sorusuna Sancho'nun yanıtı, iki küp buğdayı evinin avlusunda kalburdan geçiriyordu olur. Don Kişot ise prenseslerin bu tür işleri yapamayacağını söyleyip itiraz etmek şöyle dursun, O buğday tanelerinin onun eli deyince inciye dönüştüğünden emin olabilirsin diye bir yanıt verir. Ve sonra abes bir soru sorar. Peki dostum dikkat ettin mi? Buğday ekmeklik miydi yazlık mıydı? Sancho'dan bu soruya esmer buğdaydı yanıtını alınca, bu sefer de buğdayın yanın eli deyince mutlaka beyazlamış olacağını iddia eder. Ama aynı zamanda da tuhaf bir teslimiyet içindedir. Don Quixote'un bu teslimiyeti sohbet boyunca giderek artar. Neyse devam et. Mektubumu verdiğinde öptü mü? Alıp başının üstüne koydu mu? Böyle bir mektuba yakışır bir merasim yaptı mı? Ne yaptı? Ben mektubu uzattığımda dedi Sancho. Kalbur'da epeyce buğday vardı. Onunla meşguldü. Dedi ki, arkadaşım o mektubu şu cuvalın üstüne bırakıverin. Şunu kalbur'dan geçirip bitirmeden okuyamam. Ne akıllı kadın dedi Don Quixote. Rahat rahat okuyabilmek, tadını çıkarabilmek için böyle yapmış olmalı. Don Quixote'un bu muğnisliği Sancho'yu şımartır, giderek cesaret kazanır ve alay dozunu arttırır. Çünkü görür ki Don Quixote sırf sohbeti uzatmak uğruna, başka durumlarda çok kızacağı şeylere takılmamayı seçmektedir. Don Quixote Sancho'ya ayrıntılar için yakarır. Sancho, benden bir şeyi esirgeme, onunla yan yana durduğunuzda seba diyarından bir koku bir raiha, adını koyamadığım ıtırlı bir koku gelmedi mi burnuna... ''Doğrusunu isterseniz'' dedi Sancho, ''biraz erkeksi bir koku aldım.'' ''Herhalde çok çalıştığından terlemişti, biraz yağlı bir kokuydu.'' ''Ondan değildir'' dedi Don Quixote, ''herhalde senin burnun tıkalıydı.'' ''Ya da sen kendi kokunu almışımdır ''Çünkü ben o dikenli gülün, o kır zambağanın, o amberin nasıl koktuğunu gayet iyi biliyorum.'' ''Her şey olabilir'' diye cevap verdi Sancho. ''Saygıdeğer Senora Dulcinea'dan çıkıyormuş gibi gelen koku, benden çok çıkar çünkü.'' Ama bunda şaşılacak bir şey yok. Bütün şeytanlar birbirine benzer. Burada Sancho'nun şeytanlar derken kastettiği köylüler ya da fakir fukaradır. Ve oyun sürer gider. Kavgasız, hırçınlıksız dostça. Şimdi bu türden sohbetlerle Cervantes'in neler gerçekleştirdiğine yakından bakalım. Bir kez Don Quixote'un çocuksu yalnızlığını duyumsarız. Belki de bu komik adamı bu denli benimsememizin önemli bir nedenidir bu çocuksu yalnızlık. O, kendine çok ciddi bir oyun uydurmuş ve bu oyun uğruna dünyaya meydan okumakla kalmamış, bu uğurda ölümü göze alabilecek kadar da kendi oyununa kendini kaptırmış bir çocuktur. Altın çağı geri getirme oyununda ona göre herkes dost ya da düşmandır, Sancho hariç. Kuşkuculuğuyla efendisini en sinirlendirdiği zaman bile, Don Quixote Sancho'dan vazgeçmez. Sancho ile ikili oyunları boyunca birkaç istisna dışında, Don Quixote hep sevecen, hep uyumlu, hep oyunun kurallarının oyun sırasında değişmesine karşı esnektir. Sanki hiç arkadaşı olmayan bir çocuğun arkadaş bulduğu zaman onu kaybetmemek için gösterdiği uyum ve esnekliği sergiler. İster istemez şöyle düşünürüz. Sanat da yaşam gibi bir oyun ise eğer, böyle bir olgunluk, esneklik, kıvraklık gerektiren bir oyun olmalıdır. Bu oyunda oyuncular eşittir, hiyerarşi sürekli bozulur... Doğanın dayattığı bir eşitlik oyunun kuralı olur. Çalışan insan kokar, fakirler ve köylülerde. Petrar kasoneleri istediği kadar asil prenseslerin iç bayıltıcı raihalarından bahsetsin. Eğer bir kadın kalburdan buğday geçiriyorsa ter kokacaktır. İnsan kokusu aynı şartlar altında, kadında da, erkekte de birdir. Yel mi, mi? Ölümünün 400. yılında Kıvrak Zekanı Prensi Cervantes yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan Jale Parla.